ikaste Merhaba Kainat. Bugün 15 Mayıs Salı. Yıl 2012. Ay 5. Gün 136. Hızır 10. 1433. Hicri-i lahir 24. 1428. Rumi Mayıs 2. Darüşşafakan'ın kuruluşu 1873. Yemek listesi. Gün 136. Kuzu kapama, zeytinyağlı enginar, pilav, salata ve helva. Büyük saatleme arif takvim. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını da yapmış olduk. Ömer Madra, Ayrılgaz Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Baba Hoca'ya bir günaydın. 1932'de bugün doğmuştu. Arrested Development diye bilinen rap grubunun fikir babası, gurusu. Yaşı çok ileri olmasına rağmen çok modern bir müziğin öncülüğünü de yapanlardan biri. Ozan Baba Hoca. Bugün 80 yaşında, onun için çaldığımız Arrested Development parçasıyla People Every Day, her gün halk ve sıradan insanlar diye de yorumlayabiliriz. Zaten konumuzda genel olarak o. Evet, bugün birkaç da yıl içinde neler olduğuna, yani bu yılın hangi yıl dönümleri olduğuna da bakalım. 1869'da kadınlara seçme hakkı verilmesi New York'ta ee, Susan B. Anthony ve Elizabeth Cady Stanton e, ulusal, e, Amerika Birleşik Devletleri çapında ulusal kadınlara oy hakkı derneğini kurmuş durumdalar. Olayı başlatıyorlar. 1919'da da Winnipeg'de Kanada'da genel grev başlamış ve bütün Manitoba'da Winnipeg nüfusu işi bırakmış. Tarihin büyük grevlerinden biri. 1984'te bugün de 1256 aydın Türkiye'deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istekler başlıklı dilekçeyi Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e vermiş. Aydınlar dilekçesi olarak biliniyordu bu girişime karşı da <gülüyor> dava açılmıştı. Nasıl dilekçe verirsin diye yönetime. Ben de yönetime derken 12 Eylül darbe darbe yönetimine demokrasi isteyen bir dilekçe, aydınlar dilekçesi diye bilmiyor. Hayır, dava kime karşı açılmıştı onu söylemekte fayda vardı. Evet. ...şu anda yargılanmakta olan... ...sağ kalan üyeleri... ...yargılanmakta olan... ...12 Eylül Cuntası'na... ...verilmiş bir dilekçeydi. Ee, dava da... ...bu dilekçeyi verenlere... ...ve ben denizde aralarında bulunduğuma göre... ...bana da karşı açılmış bir... ...şeydi. Ee, Aziz Nesin... ...Rahmetli Aziz Nesin'in... E, ...başını çektiği bir... bir ...şeydi. Evet... Güzel bir hikaye okundu ben de dinledim ve 2011'de de e, İspanya'da protestolar M15 ya da 15 m diye 15 Mayıs, Indignados diye sonradan da adlandırılacak olan Öfkeliler baş kaldıranlar hareketinin de başlangıcıydı. İspanya'da gene yüz bin aşkın sayıda insan sokaklardaydı. Zaten birinci yıl dönümünde. Bugün ayrıca bir de Nakba. Evet. Bugünün yıl dönümü. E, büyük felaket olarak adlandırılan Filistin'den arasında. Öyle çevrilen çevrilebilir en azından. Evet. Bugün e, Nakba'nın yıl dönümü. Yıl dönümü ve Önemli bir şekilde de e, anılacağını biliyoruz. Ondan da bahsediyoruz. Öncesinde iyi bir haber de var tabii orada. Evet, Ondan da bahsedebiliriz. Açlık grevine son veren e, mahkumların mahkum da değil aslında onlar mahpusların haberi. Mahpusların evet haberi. Bir anlaşmaya varılmış birden bire e, bir anlaşma gereğini duymuş İsrail hükümeti. Mısırlıların da araya girmesiyle durduruldu yani açlık grevi. Onu da vereceğiz zaten. Birinci haberimiz oydu. Ben ama anmalar derken bir de bu nakbayı bu vesileyle söylemek istedim. Bir de bu bugün Vicdani Red günüdü Saatli Marif takviminde ama Vicdani Red haftası da zaten 12 Mayıs'tan 20 Mayıs'a kadar devam edecek bir Haftada devam ediyor. Dünya vicdani redciler günü etkinlikleri, savaş ve çocuk, İslami açıdan vicdani red, hukuk ve vicdani red, şüpheli asker ölümleri gibi konularında ele alınacağı alınmakta olduğu bir program var orada. Evet. Efendim? Epey yüklü bir program var. E, gün gün, e, gerçi ilk gününü kaçırdık ama e, gün gün etkinlikleri biz de buradan... Verebiliriz. Evet. Bugün dün, ne varmış mesela? Dün İslami açıdan vicdani red vardı. Mazlum der İstanbul Şubesi e, Fatih'te vardı. Konuşmalar yapılacaktı. Bugün de esir politikaları diye İstiklal Caddesi'nde Kafe 26 Ağa'da Beyoğlu'nda İbrahim Yaylalı 1995 yılında esir düşen 18 ay sonra serbest kalan askerlerden biri konuşacak yarında 16 Mayıs yerinde 18'de bir panel var. İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın konferans salonunda Beyoğlu'nda gene hukuk ve vicdani red üzerinde konuşmacılar var. Bunu gün be gün size takip edip ufak çapta da olsa duyurmaya çalışacağız. Böyle bir durum var. Evet şimdi haberlere e, geçelim. Yok böyle özet yapacak bir durumumuz da olmayan günlerden biri. Çünkü gene bir konuğumuz da var. Daha doğrusu bir kaydımız var. Olaf Palme kitabı üzerinde. Turhan Kayaoğlu'yla kitabı çeviren bir mülakat yaptık. Konuğumuz da o olacak. İyiyim. İyi bir haberle başlayabiliriz herhalde. Dün büyük bir kaygıyla dile getirdiğimiz şey e, Filistinli mahkumlar kabul ettiler. Mahkumlar değil, mahpuslar dememiz lazım evet, her seferinde e, o hastalığı. E, ama yani e, haklı ama... giymişler de belki vardır ama e, büyük ölçüde hüküm giymeyen e, evet. mahpusların durumuna ilişkin bir protesto ama bu. Evet, 1600'e yakın Filistinli Mahpus İsrail hapishanelerinde sorgusuz sualsiz büyük çoğunluğu sorgusuz sualsiz tutuluyor ve tekrarlanıyor idari bir gözaltı adı altında onlar 28 günden beri sürdürdükleri açlık grevini bir Mısır'ın araya girdiği bir anlaşma sonunda başarılı olunca bırakmış durumdalar ve bir de şey korkusu vardı tabii gerek Batı Şeria'da gerekse Gazze'de de çok ciddi bir tepki ölümler olması halinde ki çok ölüme son derece yaklaşmış inanılmayacak kadar yakın gelmiş uzun süreli açlık grevi yapanların durumu Batı Şeria ve Gazze'de işgal altındaki topraklarda Büyük bir şey yol açar korkusuyla, tepkiye yol açar korkusuyla İsrail'de bir karar vermişler. El Cezir'in haberiydi. Karar Vainet'ten, e, Yenet'ten biraz detay da verebiliriz bununla ilgili. E, komik çünkü e, bazı kısımları da trajikomik olmakla beraber bir komedi de var işin içinde. E, Şimbet yani İsrail e, istihbarat Servisi. Şöyle bir açıklamada bulunmuş, ee, işte Mısır'ın Arabuluculuğunda yapılan bu anlaşmayla e, mahpuslar, bu mahkumlar, bir kısmı mahpus, bir kısmı mahkum her neyse e, açlık grevlerine son vermeyi kabul etmişler. E, aileleri Batı Şeriyadan ve Gazze'den kendilerine ziyaret gerçekleştirebilecekmiş. Terepleri arasında bu vardı. Karşılığında mı bir söz vermişler? O söz karşılığında buna izin verilmiş. Söz nedir? Hapishaneler içinden terör eylemlerini Dur, yap, devam, du, devam ettirmemek gibi son derece absürt saçma sapan hani karşılığında bir şey almış olmak için evet, oraya yazılmış kurtarmaya bir... Kurtarmaya yönelik bir şey herkesin bilebileceği ee... ama gene de bunu da istiyorlar evet, evet böyle bir şey. Onlar da söz vermiş. Terör eylemi yapmayacağız diye. Hapishane içinden terör eylemi yapmayacağız diye söz vermişler. Eee bu şekilde. Ee, İsrail ayrıca 19 kişiyi tecritte tutuyormuş. Tek başına e, onu, onu kaldırmaya ve ayrıca da e, mahpusların e, Hamas yönetimindeki Gazze şeridindeki e, akrabalarını ziyaret etmelerine koyduğu yasağı da kaldıracakmış. Filistin otoritesinin yönetimindeki Mahpuslarla ilgili Bakanı İsa Karaki de bunun bir zafer olduğunu söylemiş Los Angeles Times'dan bildirilen bir haber. Bu da bu şimdi e, bu şimdi e, özgürlüğe ve zafere giden ilk adım diye yorumlamış Feyzi Barhum diye yani 28 günlük bir açlık grevinin sonu bu şekilde geliyor İsrail hapishaneler yönetimi de yazılı bir açıklamayla bir anlaşma yapıldı. 28 günlük açlık grevinin sonunu getirdi diye belirtiliyor. 1600 kadar mahpus vardı ve 14800 Filistinlinin hapishanelerindeki üçte birini oluşturuyor. 17 Nisan'da başlamışlardı bu açlık grevine. Ama bazıları da ta inanılmayacak bir süre olan 77 güne kadar varan mucizevi bir şekilde de ölmemeyi başardılar. Ve asıl talepleri de işte daha fazla aile ziyareti, bütün bu şeylerin tecritte tutulmaların sona erdirilmesi... Ve administrative detention denen işte bu idari gözaltının da e, sona erdirilmesi, daha doğrusu gevşetilmesi. Çünkü uluslararası alanda da insan hakları hukukuna tamamen aykırı. En temel haklarının yerine getirilmemesiyle ilgili bir durumdu. Bu günün hakikaten iyi haberi. Paralel e, açlık grevleri İsrail hapishanelerinde. Yani Filistinlerin bütün dünyadaki Filistinlerin dikkatini de, hayal gücünü de çalıştırdı ve bu Richard Falk, Birleşmiş Milletler özel raportörü Filistin insan hakları konusundaki bu El Cezire'de çıkan bir yazısında <gülüyor> Nakba'nın da anılmasıyla ilgili sadece Filistinler için değil, bütün dünya çapında. ...böyle değerlere... ...iyi... E, ...niyete... ...önem veren bütün insanlar için de... ...anlam taşıyan... ...bir olaydır demiş... E, ...ve yani... ...adalet ve barışın... ...uzun süreden beri e, ezilmekte olan... ...Filistin halkına... Na, ...Nakba gününün... ...bu seneki çok... E, ...anlamlı bir... ...ek... ...önem getirdiğini de... ...söylüyor... Yani Kader Adnan'la başlamıştı tek başına. Bunu biz açık radyo, mikro, açık gazete mikrofonlarında da vermiştik. Rastgele böyle keyfi tutuklanması üzerine başlatmıştı bunu 17 Aralık'ta. O da çok ilginç bir şey. 17 Aralık'ta hangi tarihe denk düşüyor? Tunus'ta evet. şey yer satıcı Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasıyla aynı güne geliyordu Tam yıl dönümüne geliyordu. Ve onun ölümü hatırlanacağı üzere Arap Baharı diye adlandırılan devrim dalgasının da doğuşuna e, doğrudan doğruya yol açmıştı. Adnan 66 gün sonra açlık grevine son verdi. İsrail bazı şartları kaldırınca geri alınca ondan 30 yıl kadar önce de Bobby Sands 66 gün yaşadıktan sonra kendi açlık grevinde ölmüştü. Ve ama e, İrah'lılarında hapishanelerdeki Kuzey İrlanda'daki durumunu dramatize etmeyi de başarmıştı. Ve 1981'deki İrlanda'da bu açlık greviyle protesto edenler de dayanışma mesajları empati ve dayanışma mesajları göndermişler Filistinlere. O da şaşırtıcı değildir diyor zaten şeyde. Bir başkası da Adnan'ın başlattığı bu şey diğer Filistinlilerinde benzer bir tavır almasına yol açtı. Hana Şalabi Adnan gibi dün adını hatırlayamadık bu vesileyle şimdi onu daha söylemiş olalım. Hana Şalabi adlı genç kadın da korkunç bir tutuklanma sürecinden geçip hiçbir yargı ya da suçlamayla karşılaşmadan hapishaneye gir götürülünce o da başladı. Ölmek, ölmek yedir diye. Yani bu haysiyet kırıcı durum karşısında o da sonunda bırakıldı ama cezai bir müeyyide uygulanarak Gazze'ye gönderildi. Kendi doğup büyüdüğü ve yaşadığı yer Batı Şeria'dan değil. Doğrudan doğruya Gazze'ye 3 yıl boyunca orada yaşamaya mahkum edilmişti. Yani bir çeşitli cezayı müeyyide uygulanmıştı. Bir çeşitli evet, sürgün Evet, ceza ama tabii artık kanun e, çerçevesinde yoksa e, defakto yani fiilen böyle uygulanabiliyor. Tabii bütün bunlar e, paralel grevler ve küresel dayanışmanın da. Batı'nın medyasının tamamen ilgisiz kaldığı yerleşik medyanın bir durumu. Yani Gilad Şerid'in senelerce manşetlerden indirmedikleri bir durumda. Binlerce, binler sayıları binleri aşan Filistinlilerin bu durumu hakkında kayıtsız kalması da dikkate değer bir durumdu. Fakat bayağı ciddi bir aktivizmle 2012'ye de şimdi 2012'deki nakba anmalarına da önemli bir Anlam veriyor diyor ee, Ve Geleneksel diplomasinin de Ne kadar nafile olduğu da ortaya çıktı Hiç adını duyuyor muyuz? Kuartetten dün bir kere bahsedildi O da şeyi duyunca tabii Tony Blair herhalde böyle bir Mısır'la Anlaşma Arifesinde olduğunu herhalde Kulağına kar suyu kaçınca diye düşünüyorum ben Dünyaya ha Buna da dikkat edilmesi gerekirdi diyorlar. Fakat tabii durum fevkalade vahim olmaya devam ediyor. Goldstone raporundan da görüldüğü gibi yani savaş suçlarından başlayarak 2008 sonunda Gazze'ye 3 haftalık saldırıdan sonra 40 bin ek yerleşmeci şimdi Batı Şeriyede yaşıyor ee, ve e, 365 bine çıkmış durumda nüfus ve 500 bin üzerinde de eğer Doğu Kudüs'te eklenecek olursa dolayısıyla da her gün bir nakba durumunda çok uh, dünyanın en vahim durumlarından birini oluşturmaya devam ediyor tabi gözler önünde ceryan eden bir hadiseden bahsediyoruz en temel insan haklarının ayaklar altına almasından oluşuyor diyor. Noam Chomsky ile de Amy Goodman'ın yaptığı, Demokrasi Now'da yaptığı bir bir saatlik görüşmede de aynı konu şey yapılmış. Noam Chomsky diyor ki çağın en büyük düşünürlerinden biri pek çok feci şey, ceryan diyor bu işgal altındaki topraklarda bunlardan bir tanesi bu idari gözaltı denen şey. Öteki de son derece ağır cezalandırıcı e, hapishane koşulları diyor. Yani hem temel insan haklarının tamamını hem de bildiğimiz genel hukuk kurallarının da tamamını çiğnemektedir diyor. Ve açlık grevleri de zaten bunlara karşı bir, e, bunların çiğnenmesine karşı bir şeydi diyor. Ve bir çeşit zorla, e, zorlanarak dayatılmış bir açlık grevinden bahsediliyor. Fakat durum çok daha... E, Vahim diyor şöyle de açıklamış. Batı şeria... Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir planı uyarınca yavaş yavaş uygulanan bir planla parçalanıyor diyor. Sistematik bir şekilde değeri ne kaldıysa Batı Şeria'da onlara el konması ve ne çok net diyor. Hiçbir zamanda gizlenmiş filan bir durumda değil. Herkesin gözünün önünde kurulan bir yapı. Adım adım gidiyor. Yani ne anlama, anlamlı bulduğunuz ne varsa ele geçirsiniz ve illegal bir şekilde ilhak edersiniz diyor. Yani bu e, sürülebilir arazinin, ekilebilir arazinin su kaynaklarının, e, Kudüs'ün e, sayfiye yerlerinin, Tel Aviv'in, güzel sayfiye yerlerinin, Bunları alırsınız, ondan sonra da şeyi de Ürdün vadisini de Filistinler oradan yavaş yavaş çıkarılıyor ve İsrail yerleşimleri yerleştiriliyor, yüzlerce kuyu açılıyor, şey arazisi üzerine ekilebilir arazi üzerine ve geri kalanı da devasa bir hapishanede zaten bırakılıyor, C bölgesi deniyor ona da Filistinlerin zaten hiç girmesine imkan yok. İşte bütün bu Bantustan denen böyle, Güney Afrika'daki Güney Afrika'daki ama onlardan çok daha kötü diyor. Çünkü Bantustan'da iş gücü olarak filan Güney Afrika'daki siyahilerin gücüne ihtiyacı vardı iş gücüne. Burada Filistinler'den herhangi bir ilgisi de yok İsrail'in alıp veremediği de hiçbir şey yok diyor. İlgilenmiyorlar diyor. Yani eğer yani yok olup... Yani olup veremediği yok derken olur. oraya e, açık hava hapishanesi gibi e, hapsolsun e, dışarı çıkamasın. Buhar olsun evet. Git, gitse de hiçbir önemi yok diyor. Bu kantonların içinde otursunlar. Yani mesela bir İsrail ya da Amerikan turistinin tam Ali Adumim'den Tel Aviv'e kadar süper karayolları üzerinden gidebilirler. Ve bir tek Filistinli'ye bile rastlanmaz. Belki uzakta bir yerde bir keçiyle bir adam görürsün pastoral bir manzara olarak diyor. Böyle o da kitap mukaddesten bir manzara ve buna doğru gidiliyor. Dolayısıyla da çok önemli gelişmeler oluyor. Buna karşı da bütün dünyanın da ortaklaşa direnmesi gerekiyor tabii. Bu arada şeyi de hatırlatmış. Mandela'nın kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristler listesinden ne zaman çıkarıldığını hatırlatıyor biliyor musun? İki sene olmuş sadece. Mandela'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilmesi... ...özel izin almadan bir terörist olarak yargılanma tehlikesi olmadan falan girmesi ancak iki sene önce olmuş. Ama işte bu şey dedikleri boykot yatırımların kesilmesi İsrail'e karşı uygulanacak şeyler taktik olarak gayet önemlidir. Yaptırımlar boykot ve şeylerin yatırımların kesilmesi de uygulanabilir ve önemli taktiklerdir demiş Noam Chomsky'de. Evet Nakba'ya bu şekilde bir yer verme fırsatımız oldu. Diğer Konulara da devam edecek olursak. Suriye'de çatışmalardan bahsedebiliriz herhalde. Rastan kentinde bu sefer Suriye askerleri ve muhalifler arasında şiddetli çarpışmalar yaşandığı haberi var. 23 Suriye askeri ölmüş. Muhalifler de Özgür Suriye ordusunun bir komutanı muhaliflerden. Ve 8'de Sivil'in öldüğü yolunda açıklamalar geliyor. Orduya ait çok sayıda zırhlı aracın tahribi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın da Suriye'ye yaptırımları ağırlaştırırken insani Yardım Koridoru açılması çağrısında bulundukları haberi var. Gayet vahim bir e, gelişmeye de tanık oluyoruz orada da. ...Yemen'deki şeylerden de bahsediyorduk... ...en az 11 kişi... E, ...anlaşılıyor o ki... ...Anlaşılan o ki... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız Hava Aracı denen... ...İHA denen... ...Drone'da adı verilen... ...bu son teknolojinin... E, ...harikası... ...silahsız... E, ...şeysiz... ...insansız hava araçlarıyla... ...11 kişi en az öldürülmüş... ...söylenenlerin... E, ...öldürülenlerin kim olduğu söyleniyor tahmin edilebileceği gibi El Kaide militanları deniyor. Her zaman olduğu gibi Yemenli yetkililer böyle söylemişler. Bu geçen hafta içinde ikinci drone işte bu İHA saldırısı oluyor. Tabi El Kaide militanları tırnak içinde orada öldürülürken e, arada çoluk çocuk da e, gidiyor. Evet. Onu da söylemek yani her hafta e, orada füze saldırısı sonucu ölen e, en az 3-4 çocuk haberi alıyoruz Yemen'den. Ee, onunla ilgili de bir yorumcunu şu anda hatırlayamıyorum. Biraz uykusuzluk durumundan ama e, bir yorumcunun şöyle bir şeyi olmuştu. E, yakıştırması. hani Sayın Obama e, burada Yemen'in babın e, ABD'ye savaş açması için e, el-kaide üyesi olmasına e, fazla ihtiyaç yok. İzniniz politikalar yüzünden şeklinde bir yorumu da olmuştu. Evet. Bu arada Yunanistan'da da koalisyon çalışmaları devam ediyor deniyor ama e, Yunanistan'a da bir e, ya kesintileri kabul et ya da Avro e, bölgesinden çık diye bir şey geldi deniyor. E, Merkel söylemiş. Angela Merkel Avrupa'yı. E, Şimdi mi söylemiş peki Angela Merkel bunu? Evet. Ee, yani bunu zaten aklı selim sahibi insanlar Yunanistan'da krizi ilk baş gösterdiği andan itibaren Yunanistan'ın bu krizden öyle e, şeyle falan çıkamayacağını e, söylüyorlardı hani. Ama Merkel bunu söylemiyor tam tabii. Sen gel bu kesintileri uygula tehdit ediyor. Merkel. Tehdit ediyor evet. Ee, şöyle bir sorun var Yunanistan'da yalnız e, yavaş yavaş e, insanlar arasında... Bu eğilimin giderek güçlendiğini görüyoruz. Merkel aslında haberi de yok. Kendisini de tehdit ediyor. Haberi vardır ama e, blöf yapıyor. Yunanistan'ın yani, de... Avro'dan çıkması demek Almanya'nın bugüne kadar Avro'nun kuruluşundan itibaren sürdürmüş olduğu e, kolayca fazla verme e, imkanını da bir anda yok edecektir. Yunanistan'ı değil Almanya'ya her şeyden önce kötü etkisi olacaktır onun da. Bunu bilmiyor olamaz sanıyorum Merkel. Evet belki kabullenmekte zorluk çekiyordur. Sanmıyorum. Ben bu arada ufak bir düzeltme de daha doğrusu değişiklik yapayım. 11 elimdeki Yemen'de ölen e, sivil e, sayısı 11 diye vermiştim. E, sivil ya da militan şüphelisi 37'ye çıkmış o sayı. Yani korkunç bir savaş olduğu da zincibar Bar'da olduğu söylenebilir. Evet haberler esas itibarıyla bunlar şimdi bir aradan sonra da e, Türkiye'deki haberlere de göz atacağız. Bu arada NATO'nun da Libya'da collateral damage dedikleri yan etki olarak insan hakları gözleme örgütünün bildirdiğine göre human rights watch'un NATO 72 sivili ölümünde yani belirsiz hedefleri bombalaması sonucunda havadan bombardıman etmesi 2011'de Human Rights Watch'un açıklamasına, raporuna göre 72 sivili de öyle öldürüp gitmiş fakat önemsemiyormuş zaten. Kabul etmiyor bile öldürdüğünü sivillerin NATO'nun hava bombardımanında Libya'da sivillerin öldüğünü kabul etmiyoruz hayatı demiştim. Bunu da belirtelim. Ve burada ara verelim. Açık gazete. Açık <gülüyor> play with Arrested Development adlı rap grubundan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Bugün Children Play With Earth. Her iki anlamada gelebilecek bir kelime oyunu da var. Çocuklar yeryüzüyle oynuyorlar ya da toprakla oynuyorlar diye çevrilebilir. Children Play With Earth. Arrested Development'ın manevi babası ve her şeyi büyük ölçüde gurusu diyebiliriz. Baba oce. 80 yaşını bugüne idrak etmiş durumda 1932'de bugün doğmuş kendisi ona bir günaydın daha dedik burası Açık Radio 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor bu arada şeyi de hemen söyleyelim hükümet krizi devam ediyor Yunanistan'da seçimler oldu Cumhurbaşkanı Papulyas'ın da devreye girmesine rağmen sonuç alınamamış Merkel'in bütün bastırmalarına rağmen ...parti liderleriyle... ...görüşmeye devam eden Papulya ...son olarak ne önermiş? Müthiş parlak bir buluş bence. İnsan hayran olur... ...bayılır buna. Teknokrat hükümeti kurulsun demiş. Hiç evet. akla gelmezdi bu. E bir öncekinden niye vazgeçmiştir o zaman? O kadar masraf seçim falan yapmışlar. Onu, benim de aklıma geldi ama... ...sorma fırsatım olamadı Papulyas'a. Yalnız Siriza ittifakının ...lideri Çipras... Bu teklifi de reddetmiş. Böylece artık bizim dünkü Sanıyorum spekülasyonumuza... <gülüyor> demokrasi kaygısı falan da kalmadı. Yani. Şimdi yani. Göstermelik yani. de olsa. Gelecek ay tekrar seçime gidilmesi ihtimalini güçlendiriyor gelişmeler diye yazmışız. Yani görüyoruz haberlerde ama tabi bu da dediğin çok önemli bir nokta aslında. Tamamen ...demokrasi tam bir boş kabuk halinde... ...yani kabuğu da kalmamaya başladı sanki... <gülüyor> ...dostlar alışverişte görsün diye... ...bir takım laflar ediliyor... ...seçimde yap Teknokrat yapalım... ...teknokrat hükümet yapalım ya... ...seçimde yani. yaptık ama boşver... Seçim boş sonuçlarını falan da... ...teknokrat... İyi ...bağlayalım gitsin... ...kulağa da hoş geliyor tekno... ...biri de araya da bir tekno müzik koyarsın arkaya... ...daha da tadından yenmez hale gelir olur. Önemli değil insanlar intihar ediyorlar çöp toplamaktansa. İntihar ederim daha iyi dedikleri. Çocuklar arasında e, yetersiz beslenmeye dayalı hastalıklar falan baş gösteriyor. Ama teknokratik hükümetleri e, kurulduğu zaman bu sorunlar ortadan kalkıyor herhalde. Herhalde. Evet. Sonuçta... Çünkü şimdi... hükümetlerinden beklerini de söyleyelim. Hani böyle e, iyi yönetsin, iyi yönetişim falan filan sonrasında bir şeyler yapan hükümetler değil artık sadece Yunanistan'a dayatılan kesintileri yapabilecek hükümet. Ondan dolayı onların getirilmesi öneriliyor. Çünkü diğer hiçbiri o siyasi şeyi bedeli üstlenmek istemediği için böyle bir durum söz konusu oluyor. İşte Siriza çok eleştirildi biliyorsunuz. Euro'dan çıkmayı falan da önerdiği için zamanında. Onlar seçenek değil ama seçenek... Hiç siyasi bedeli almayalım. Teknokratik teknokrat hükümetleri kesintileri yapsın bizim yerimize. Evet tabii televizyonları falan bilmiyoruz ama reklamlar olunca şeyde aile mutluluğunu falan çikolataya, e, bisküviye mutlu ol falan diye de reklamlar devam ediyordur eminim. Tamam işte. Mesele bu. Budur. Peki şimdi Türkiye'ye biraz geçelim bir kere çok Hakikaten kolay kolay yenilir yutulur bir haber değil. Özel harekatçı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturma nihayet tamamlanmış. Ve intihar etmeyip öldürüldüğü ortaya çıkmış. Bu yıllarca gazetelerde şüpheler halinde yazıldı. Bütün Türkiye'deki bütün haberler yani yerleşik medya olsun ya da daha liberal ya da Marj'da gazeteler ve televizyon kanalları olsun herkes belli şüpheleri dile getiriyor. Ya bu Allah Allah bu açıklamalar böyle işte üstü kapatılıyor mu acaba filan diyorsun. Ve sonunda her biri hemen hemen her biri bir şekilde gerçek çıkıyor. Yalnız yıllar sonra geçiyor. Yıllar sonra geçiyor bir de tabii başka sorunlar oluyor orada. Örneğin ee, intihar ettiği söylenen. Bu subayı öldüren yanında bulunan kişiye e, yargılanması işte müebbet hapisle yargılanması falan gibi. Olaylar gündemde de neden öldürdüğüne ilişkin bir soruşturma var mı? Bir bağlantısı olup olmadığına ilişkin başka bir şeylerle yoksa öyle keyfi yok. Yani öldüğü gece Oktay'ın yanında olan Halil Kesici için kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiş savcı. Ama tutuklama talebinde bulunmamış. Mesela... Böyle e de... Niye bulunsun ki? Evet, yani kaç sene geçti üzerinden bu olayın? 2009'da olmuştu. Üç sene geçti işte. Tamam. Ee, yani soruşturma tamamlanmış. Öldüğü gece yanında bulunan tek isim Halil Kesicinin cinayeti işlediğine kanaat getirmiş. Bunun için üç yıl geçmesi gerekiyor ve İsrarlı ailesinin ısrarlı direnmesinin de olması gerekiyor. Aksi takdirde tamamen kapatılıp örtbas edilip gideceğine hükmedebiliriz. Bunu da çok ağır bir ön yargı olarak kabul etmeyiz etmez inşallah dinleyicilerde yani öyle görmek. Ee, savcılık olay günü Nilgün kesicinin evde olmadığını sevgilisiymiş. Kesic'in annesinin olayla alakası bulunmadığında ifade edip bu kişiler hakkında ek takipsizlik vermiş. Ama Halil Kesici hakkında ruhsatsız silah kullanma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da istenmiş ayrıca cinayetin yanı sıra. Dosya peki neden intardene kapatılmıştı? Bunu soran var mı? Yani mesela bu savcı hakkında bir soruşturma yapılacak mı? İlk soruşturmada 50 gün içinde intihar denerek, denerek kapatılmıştı 50 gün içinde sadece gayet hızlı bir gelişme değil mi evet. normalde 50 gün kısa bir süre Behçet Oktay'ın kız kardeşi Şule Oktay bir uzun hukuk mücadelesi veriyor sonunda dosyayı yeniden açtırıyor. Adli Tıp Kurumu incelemesinde kaburgalarının kırıldığını tespit etmişti. Bu başka diğer davaları da hatırlatıyor işte Bahtiyar Aydın ve diğer olayları. Ben de şimdi hatırlayamadım maalesef. Savcının iddianame hazırlaması konusunda kuşkularında haklı çıkmanın sevincini yaşadığını belirtmiş Şule Oktay. Ne kadar... Aslında buruk bir sevinçten bahsediyoruz değil mi? Bunun sevincini yaşıyor. Şu an çok şaşkınım. Kendime geldikten sonra konuşacağım demiş Arzu Yıldız'ın Yıldız haberi taraf gazetesinde. Yani Behçet Oktay öldürüldü. Bu üç sene sonra. Peki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bir soruşturma yapılacak mı? Örtbas etmek suçundan bir cinayet. Ee, yapılmayacak. ]tır. Önemli Bilimci. bir değer kaybından bahsediyor olabiliriz hakikaten. Yani bu haberleri takip eden herkes bu 93 yılında e, bir dizi subayın da e, öldürülüp hepsine intihar süsü verilmesi konusunda sınırsız sayıda haber ve olay okuduk. Hepsi açığa çıkıyor ama bunların hakkında da bir şey yapıldığını... İnşallah görürüz. Evet. Çok... E, ama işin üzerinden uzun bir süre geçtiği zaman çok fazla bir şey yapılamayacak bir e, noktaya gelebiliyorsunuz. Yine de bundan sonrası için önemlidir diyelim. Ama güncel davalarımıza baktığımız zaman adalet e, şeyinde, satında Hranting e, davasından tutun, Cihan Kırmızı Gül davasına çok da insana umut veren gelişmeler olduğunu söylemek mümkün evet, değil. Yargının yani. adaletsiz yargı adaletin yargı organının erkinin bir adalet dağıtmadığına şüphe yok. Büyük bir adaletsizlikler zincirine imza atmakta olduğunu da görüyoruz. Ayrıca da devam ediyor yani bu şeyler. Mesela Uludere ile ilgili akaten e, Remzi Budancir'in de Uludere'den bir haberi var. Köyden ayrılırken yanıma bombalamada öldürülen 17 yaşındaki mahsunun babası Mesut Öncü yaklaştı diyor. Remzi Budancir. Oğlumun telefonundan çıktı. O gün kaçağa giderken çekmiş bu fotoğrafları diyor. Hakikaten yani gayet pastoral. Dağların arasında katırlar, e, karların içinden bir vadide tek sıra halinde giden insanların görüntüleri ve bu 34 insanın son resmi fotoğrafları çeken mahsunda artık yok bu mahsöl çok ölüme böyle yürüdüler diye verilmiş haber. Ayrıca da genel kurmayıdan bir başka tuhaflık haber var Uludere'de gelenler terörist diye rapor verdiği için görevden alındı diye birisinden bahsedilmiş. Dün ki, öyle bir Tuğ iddia var, evet. Tu General ee, Salim Cüneyt Kavuncu gel kuma onun öyle olmadığını açıklamış. Evet, olaydan iki ay önce istifa etmiş. Yani böylece sıfır sorunla karşı karşıyız komşularımızla. Komşunuz mu sizin... ...insanlık komşusu olarak... ...sıfır sorun yaşıyoruz herhalde... ...çünkü hiçbir sonuç elde edilememiş oldu... ...dört saatlik... insan hava aracı her on... ...görüntülerine rağmen... ...orada Kürt çoğu çocuk... ...bir kısmı... ...ergen, yeni... ...çocukluktan... ...ergenliğe adımını atmış... ...üniversite öğrencisi... ...ya da lise öğrencisi... ...üniversiteye girmek isteyen... ...çocuklar paramparça oldular ve hiçbir hesap verilebilecek durumu yok. Bir başka haberde bugün böyle yani genelde haberler Dersim'in Ermeni kızı diye Radikal Gazetesi'nin manşet haberi. 3 yaşında bir çocukken Dersim katliamından kurtulup bir aileye verilmiş Fatma Yavuz. 72 yıl sonra Ermeni olduğunu öğrenmiş. Evet haberin detaylarında tabii e, önce işkence gördüğü Alanda. Gerçek Var. adı Aslıhan Kiremitçiyan. Dersim'de süngülerden kurtulmuş, Konya'da sürgüne yollanmış, işkence görmüş, parmakları kırılmış, adı Fatma olmuş. 13'ünde kelime-i getirtilip evlendirilmiş. Yani bunu devletten de özür bekliyormuş. Tam olmasa da Ermeni olduğumu biliyordum demiş Aslıhan Kiremitçiyan. 2010 yılında çocuklarının soy ağacı çalışmasıyla kimliğini öğrenmiş. Şimdi dilekçeyle meclise başvurmuş devletten bir özür istiyormuş. Dava açmasınlar. Dilekçe yazana da dava açıyorlar. Hatırladığınız üzere bugün 12 1984'te Aydınlar dilekçesi. Şimdi artık bu gibi şeylere e, dava açmıyorlar fazla. Emin Onu, olma. Evet. E, Hiç emin olma yani. E, kesinlikle emin olamazsınız Türkiye'de bu gibi şeylerden ama. Poşu daha tutuklu olarak devam ediyor. Poşu ne tutuklu olarak? Poşu müsaade edildi. Müsaadele, poşu bitti gitti. Poşu'nun delilleri yok etmesi tehlikesi vardı herhalde. Hayır o poşu, poşu canlı bir nesne değil. Canlı bir varlık değil. Bir o bir nesne Suç aleti olduğu için. Silaha el koyar gibi poşuya da el konuldu işte. Kaçması ihtimaline binaen değil yani. Kaçması ihtimaline binaen değil kesinlikle. Peki onu da geçelim. Bir, bir de yani geçelim Benim dediğimiz şeyler bu. Poşu Kazım meselesinde ve... özür dileyerek e, suçun kişiye özel olma e, şeyi... İlkesi burada işletilmiyor anladığım kadarıyla. Vallahi hiçbir ilke işletilmediği gibi yani hukuk ve değer yani sisteminde suçu büyük suçu Cihan Kırmızı Gül'e mi kalmış o zaman? Poşu'yu dokuyana da kalmış olabiliriz. ondan. Bilinmediği için bir sorun yoktur. Evet Allah'tan oradan kurtarıyorlar. Fakat bu e, meclis için devletten özür gelecek mi? Kazım ve Nezat Gündoğan'ın Radikal'de yazdıkları bu haber hakikaten insanın döne döne düşünüp e, bir hayli e, şey yaptığı bir durum. E, bunun ayrıntılarına gireriz. Bugün e, Ahmet İnsel yok. Hı hı. O yüzden e, etraflıca e, şey yapma ihtimalimiz var. Bun, bu haberlerin üzerinde durma. Ee, ihtimalimiz daha etraflıca olabiliyor Ahmed'in saat seyahatte çünkü. Evet. E, ikinci saatte ben de olmayacağım ama e, sizin önünüzde böyle bir imkan olacak. E, Ahmet İnsel'in seyahati dolayısıyla. E, bu öncesinde tabii şey de var. E, bu büyük harflerle yazılan büyük finalin bitmiş gitmiş olmasının da etkisi var artık. Böyle tartışmalara tekrar dönebildiğimize göre. Büyük final değil o. Süper final. ...büyük final diye veriliyordu... Ee, ...ama onunla tartışmaları devam ediyor şu anda hala... ...Süper Lig'in... ...süper finali... evet ...terminolojiye dikkat ister ...o da e, önemli tabii... ...Türkiye'de polis şiddetiyle... ...ilk defa e, orada tanışılması... ...açısından... ...evet yani... ...gözaltına alınanlar... ...meslekleri üzerine de... ...araştırmalar var çok araştırma denmez aslında soruyorlar onlar da cevaplıyor ifadeye alınırken evet, onu fazla gözde büyütmemek lazım ben zaten öyle lafın gelişi söyledim doktorlar, öğretmenler, yönetmenler üst düzey finans yöneticileri mühendisler ve bazı CEO'lar yani şirketin üst düzey yani birinci derecede yöneticileri ve avukatlar da varmış bir kişi hakkında da polis araması bulunuyormuş Ayrıca da uyuşturucu, hırsızlık, kaçakçılık, darp gibi suçlardan sabıkaları da bulunanlar olmuş. O hiçbir şey demek değil tabii biliyorsunuz. Evet. O, hatta haberin o şekilde veriliş tarzı biraz bana e, hoş gelmedi. Bazı eksiklikleri haberleri? inceldiği yerler var sanki orada gibi geldi. Hiçbir anlamı yok onun yani o fişlemeye girer hatta. Oradan devam edersek ki. Doğru. Bu Radikal'in e, haberinden okuyayım dedim ama başka birçok yerde de var. Yani Belli de ki o e, şimdi Fenerbahçe Kulübü yönetimiyle e, polis arasında, e, emniyet arasında karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Belli ki e, biraz servis edilmiş bir haber görüntüsü veriyor emniyet tarafından. Benzer haberler başka gazetelerde de var bugün. Ama sor, evet. sorun biraz farklı bir sorun sanıyorum. yani Kadıköy'deki e, savaşı Galatasaray bayrağı başlattığı gibi bir habere itibar etmemi ister misin? Pek istemiyorum onu da. <gülüyor> yani zaten neyin başlattığı e, şey bakımından çok önemli değil. Yani Galatasaray şeye benziyor. E, nedir? E, Gavrulu Prinsip'in <gülüyor> Avusturya, Macaristan Veli hastanın vurmasına benziyor Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi olarak e, Olay o değil, olay zaten 3 Temmuz'dan itibaren gerilen Giderek gerilen bir ortam e, Şiddetin toplumun iliklerine işlemiş olması Polis şiddetini artık Normal kabul ettiğimiz bir şey hale gelmiş olması Tüm bunlar birleşince ortaya böyle güzel bir rezalet çıkıyor. Tam bir e, makyavelist bir anlayışın tamamen hakim olduğu. Yani ne olursa olsun e, amaca varmak için her yolun mubah olduğu anlayışı özellikle e, medyanın da tavrı çok e, yerleşik medyanın özellikle çok hayranlık verici doğrusu. Yani bak gördüm mü neler oldu. Yine ne burada da gördüğümüz e, meşrebine göre. Haber. Ee, bazı gazete alıyorsunuz. Ee, o gazetede farklı şekilde verilmiş. İşte e, polis, emniyet, masum. Bazı gazete alıyorsunuz. Futbol kulüpleri masum. Sanıyorum masum değiliz. Hiçbirimiz falan gibi bir parça yok muydu? Onu çalaydık. Ee, evet. Yani baya ciddi bir... Yani, Türkiye'de en azından futbolun geldiği noktada da öyle kimsenin e, temiz bir konumda durabildim ben kendi adıma sanmıyorum. Ve bunda tepeden bakan bir anlayışla söylemiyorum ben izlemeyi de oynamayı da severim futbol yani. Evet ama pek çok şeyin göz ardı edildiği ve artık futbolun ötesinde çok başka Tabii canım çok farklı bir şey yani artık ne keyfi ne başka bir şey tamamen farklı bir boyutta bir alfiyonlama operasyonu gibi. Ve çok büyük ölçüde de bu sosyoekonomik bir takım analizler de gerektirecek bir durum. Yani para e, bu uzatılması, play-off şeklinde yapılması ve ondan sonra da e, bu yayın haklarından büyük paralar kazanılması, gazetelerinde bunları çarşaf çarşaf verebilmesi ve Bakın, bol para Bakın iş oraya gelmeden için... bu sene ligin oynatılmasından başlayabiliriz. Istiyorsanız. Evet, aynen öyle. Yani çok ayrıntılı bir... E, ...analizi herhalde hak ediyor... ...bunu biz burada... ...kendinin açıdan hani dar olanaklarımız... ...içinde yapacak falan diyeceğiz ama... ...herhalde bunun geleceğine... ...böyle bir şeyin olabileceğine... ...kimse de... ...şaşırmış gibi gözüken herhalde... ...samimi değildir diye düşünüyorum. Veya Çünkü çok yani hangi... iyi niyetli... E, ...saflık derecesinde... E, ...olabilir. Belki de evet yani... E, ...bugüne kadar... E, bu son maçlarda büyük kulüplerin kendi aralarında büyük denilen işte dört büyüklerin arasındaki bu playoff müsabakalarında hangilerinin sahalarında ya seyircisiz ya da sadece kadınlar ve çocuklarla oynatılmayan maç mı vardı zaten yani bütünüyle bir şeye batmış şiddet olaylarına batmış bir sezondan geçtik her şey oldu yani. Ta içinde de... Ve ucuz atlatılan bir durum bu. Çok, çok ucuz atlatılan bir durum. Yani hani çok daha ağır şiddet olayları olabilirdi. 3 Temmuz'dan itibaren karşılıklı olarak gerilen bir süreç. Ee, yani inceldiği yerden kopma ihtimali çok yüksekti ki oluyordu az daha. Ama hala üzerinden işte bunu e, kendini temize çıkartma mantığıyla yürüten... ...Federasyonundan kulüplerine, emniyetine e, çeşitli kurumlarımız mevcut... Bu tabi sadece e, taraftarın üzerine e, bırakılmaya da çalışılacaktır bir açıdan herhalde. Ama e, yani bunu bir takımlar e, üzerinden yorumlamak yani çok şey, anlamlı e, değil. Hangi takımın taraftarı olursa olsun taraftar güzellemesi e, yapacak bir durumda da değilim. Yani taraftar Türkiye'de futbol taraftarının seyircisinin halde ortada şeye de katılmıyorum ben 3-5 ee, holigan falan o, o potansiyel orada olduğu sürece o şiddet potansiyeli ki var bütün takımların seyircilerinde var ee, böyle olaylar da çıkabilir üstüne bir de e, polisin de Türkiye'de ne durumda olduğunu emniyetin biliyoruz bununla görmedik daha önceden biliyorduk yani polisin biber da S daha önceden biliyorduk ve görmüştük tecrübe etmiştik sadece ee, bu taraftar üzerine bu şekilde yenilik olarak geldi bu Taraftarların üzerine gidilmesi şaşırırdı. mi diyorsunuz? Hayır taraftarların üzerine. bir, bergaz. bir bergaz. Evet çok şaşırılacak bir durum yok orada ama e, ilgili tüm kurumların orada e, ben sanmıyorum ki terazide bir tarafın daha e, hafif gelebileceğini açıkçası. Evet bunun üzerinde biraz daha e, durma fırsatımız olacak. Yani özellikle e, polisin provoke etmesi üzerine de e, Halklı bir infial olduğu yolunda da görüşler var ama genel televizyondaki video görüntülerine falan bakıldığı zaman e, biraz daha provokasyonun ötesinde de bir gerilimin birikimin dökülmesi gibi şeyler var. yani. Ya provokasyon varsa çok daha eskiden e, evet, karşılıklı devam eden provokasyon bir, var. Evet. Maç sırasında polisin yaptığı herhangi bir e, olayı tek başın olayın tek müsebbibi olarak saymak biraz işte o evet naiflik ve saftilik olabilir yani kesinlikle evet peki bence şimdilik burada bir ara verelim sonra devam edeceğim ben açık gaste The love between my brothers and my sisters All over this land ooh, ooh, ooh. Now I've got a hammer And I've got a bell Now I've got a song to sing Brothers and my sisters Ah, all over this land yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah Trini Lopez'den If I Had A Hammer adlı geleneksel folk şarkısını dinledik. Trini Lopez asıl adı Trini Lopez diye biliniyor. 15 Mayıs 1937'de doğmuş şarkıcı gitarist ve oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nden. O da 75 yaşına mı gelmiş oluyor? 1937 doğumlu. Evet. evet. 75. yaş gününde yuvarlak rakam ona da bir günaydın demiş olduk. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Biraz önce de söylemeye çalıştık ama bir kez daha hatırlatalım. Ahmet İnsel Ufuk turu bugün yok. Çünkü bir seyahatte ve şu sırada telefonla da bağlanacak durumu Yok Ahmet'in senin, O yüzden biz devam ediyoruz. Ve kaldığımız yerden de biraz devam edelim. Ee, büyük bir yani bir zamanlar şey yaptığımız... ...şöyle bakmaya çalıştığımız bir durum vardı ya... ...farklı dillerde mesela bazı olayları yabancı dilde... Telaffuz edersek nasıl olur acaba bildiğimiz dillerden İngilizce, Fransızca, Almanca ya da... Yapmak lazım zaten onu. İyi bir egzersizmiş o Kavrama açısından. Öyle bir şey çıktı, haber çıktı geçenlerde. Verdik biz de hatırlarsınız. Bir iki hafta önce falan. Ha, evet. Evet. evet. Evet, doğru. Baya erken davranmışız biz bunu düşünmekte, speküle etmekte yani. Şimdi mesela şöyle bir söz var... Ee, Şöyle bir şey tartışılıyor mesela. Demiş ki Fenerbahçe'nin yöneticilerinden birisi e, biz aslında e, kupayı, federasyon, e, şampiyonluk kupasını şeyde verecekti. E, soyunma odasında verecekti federasyon. Fakat e, bunu başkan, Galatasaray başkanı da kabul etmişti. Fakat sonra e, Fatih Terim'in buna karşı çıktığını söyledi diyor. Nihat Özdemir bu. Terim kupayı sahada alalım dedi diyor. Şimdi bunu yabancı dile çevirirsen herhangi bir dile çok tuhaf kaçabilir diye korkuyorum. Şimdi nedir hadise? Bir süper lig diye adlandırılan 40 hafta sürmüş normalden çok daha uzun sonradan eklenen bir playoffla. Tamamlandı. Gerçek bir fars her Aslında sonuçta... bence yakışırdı yani o soyunma odasında kupa verirse yakışırdı bu seneki e, şey bu farsa böyle bir final büyük final. Yani bu kendi, kendi kendisinin metaforu olmak gibi bir durumda yani evet. o, şimdi kural ne burada e, şampiyon olan takıma kupası kuralı o, da o bir, birkaç gün önce federasyon. Iı, belirlemiş değil mi bu kuralı? Evet. Yani ben hatırlıyorum böyle şey tartışmaları yapıldı. Daha sonra şampiyon olan takım televizyondan geçen altyazı işte kupasını sahada alacak diye bir şey yazdı. Ama şimdi... Statta mı pardon? Statta alacak mı yazıyordu? Acaba oradan bir kelime oyunu yapılıyor. Statta. Soyunma odası da statta. Sağ Yok sat. sahada deniyordu bildiğim kadarıyla. Hayır fark etmez ama orada... Dünya kas... tarihinde de ilk olur. Kimin zaten neyi kastettiği belli orada yani. Onun üzerinden bir kelime oyunu varsa da Hayır ee, ama şöyle bir şey şimdi bunu Fenerbahçe'nin as başkanı Nihat Özdemir büyük bir rahatlıkla söyleyebiliyor. Biz soyunma odasında kab kabul etmişti Galatasaray başkanı ama Galatasaray antrenörü karşı çıktı. Ben diye. şeyi de anlamadım. E, Kupa'nın soyunma odasında veya neyse işte artık o Teneke parçası soyunma odasında veya sahada alınmasının ne gibi bir önemi oldu? Yani çünkü... Üç saat sonra mı ne verildi zaten değil mi? Ama işte şu olay şu şimdi... Hayır zaten bu tartışmalara gelindiğinde artık statta kimse kalmamıştı ki. Tartışma orada değil ki ama hemen gidiyorlar. Ha, mesele o mu yani? Mesele şu bu durumda e, kupayı veremeyiz. E, başka zaman verelim önce sonra soyunma odasında verilmesine karar veriyor. Kupayı hiç vermeyelim çünkü neden? Çünkü olaylar var, tahrik olur, seyirci diye. Ya yani seyirci kuralı... zaten stadın dışında. Neyinden tahrik orda? Tekrar kuşatma altına mı alınca? Ya... Seyirci orada da. E maç bitmiş. E, Tam maç bitti, e, seyirci sahaya girdi. İşte polis seyirci dövdü, bir kısmını çok fena e, şiddet uyguladı, yerlerde tekmedi insanları. Ve sonra o insanları çıkarttılar stattan. İşte ondan sonra kalanların önünde verilip verilmemesi meselesi var. Yani burada... Hayır, yanlış şeyi sanki tartışıyoruz gibi geliyor bana da o yüzden bu ısrarla bu noktaya takılıp duruyorum. Fazla da uzatmayayım aslında. Çok önemsiz bir konu üzerinde biz de tuzağa düşüp fazla konuşmayalım. Hayır ama önemsiz olan şu değil. Yani mevcut e, bana önemli görünen yönü şu sadece. E, belli kuralları içinde kalmak durumundasın. Mantık da ...vicdanda, hukukta bunu gerektiriyor. Yani futbol maçına başlamışken... ...metaforu kullanayım, dönelim. Ee, kalelerin yerini değiştiremezsin maç sırasında. Şimdi burada da aynen kalenin yeri değiştiriyor. Kupayı vermek zorundasın. Ne olursa olsun gerekçesi. Bu önceden söylemişsin kuralı çünkü. Şimdi burada tuhaf olan şey son dakikada... Seyirci, bu stadyumda bağlantı bu kurayım kupa bir ver, tane. verilmez denmeye Bana önemli gelen kısım şu dediniz ya. Bir bağlantı kurayım. Kendimce e, toplumsal sözleşme diye bir şey vardır ya. hani işte onu kastediyorum ben de. E, onun temelinde belli kurallara e, yani toplumca üzerine mutabakata varılan kurallara daha sonra toplumca riayet edilmesi üzerine dayanır. Adalet madalet dediğimiz her şey o e, ilkenin. Ayakta kalmasına bağlı bir şey. İşte onu kalmadığı ortamda suç aleti olarak e, poşuyu müsaade edersiniz. E, insanlara hiçbir delil olmadan hakkında 11 senede verirsiniz. Başka şeyler de yaparsınız. Böyle bir durum söz konusu olur. E, en aşağıdan en yukarıya kadar üzerinde toplumca mutabakata varılan kurallara uyum sağlaması bundan önemli. Anayasa süreci içinde geçerli. Darbe anayasının olmamasının gerekliliği de bundan çünkü toplumsal bir mutabakata dayanan bir şey Tam da bunu kastediyorum işte. Nezaket diye de bir şey vardır ve bundan vazgeçemezsin. Mecbursun. Yani Fenerbahçeli yöneticilerse mesele Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş filan değil. Oradaki sorunlu Hayır, yani mesela başka stadyumun... bir stadyum olsaydı şimdi belki de o kulüp hakkında konuşuyordur. Yani aynen, aynen, aynen onu söylüyorum. Ama orada o stadyumun Yönetici, o kulübün yöneticileri bu kupayı hem nazik bir şekilde tebrik ederek hem de vermek zorundaydılar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani bu yazılı kural böyle açıklanmış sözlü olarak da. Bunu değiştiremezsin. Şimdi bunu değiştirmeye kalktığın zaman ondan sonra binbir türlü komplo teorisi de arkasından zaten gelecektir. Polisin e, bilmem kime hangi cemaate bağlı olduğu için... Provokasyon yaptığı için Fenerbahçe'yi taraftarlarında şiddet uyguladığı gibi bin bir türlü yorum yaparsın ama her türlü değeri çiğnemişsen zaten bütün çiğneyerek bu noktaya gelmişsen ve sadece şampiyonluk önemliyse sadece senin kazanman önemli bir hale getirilmişse sonuçta bu olur zaten. Yani buradan e, gerçekten çok takılıp kalmak istemiyorum ama bir kez daha kitlelerin şunu görme. Fırsat oldu herhalde kitlesel bir şekilde şunu görme fırsatımız oldu. Hep beraber e, ne olursa olsun Türkiye'de e, toplumsal mutabakat diye bir şey söz konusu zaten değil. E, herkes kendi meşrebine göre ve kendi işine geldiği zaman kurallara uyuyor. Devlet kendi vatandaşını da katledebiliyor 34 kişiyi e, bir anda. Ve örtbas edebiliyor. Ve örtbas edebiliyor. E, hakkında delil olmayan insanlar hakkında Pınar Cihan Kırmızı ve e, bir sürü insan... Ee, ağır ceza kararları verebiliyor ee, bunun gibi birçok örnek çoğaltılabilir ondan sonra da işte e, bunun bir şeyi çok çok alt örneği diyelim alt kategorisi i̇şte şampiyonluk kupasının verilmesine kadar geçerli evet ve yani bunu e, Ahmet Altan da e, bugün a, bu konuya değinen bir yazı yazmış karanlıkta kupa başlığıyla kum saati sütununda. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir sorunla yüz yüze olduğunu ve şunu söylüyor. Bu ülke toplumsal değerlerini yitiriyor diyor. Yani her toplumun kendi tırnak içinde değerleri vardır. O toplumun varlığını, kimliğini, iç dengesini, güvenini, geleceğini, sağlığını bu değerler belirleyip e, korur. Ortak değerler e, meselesi. O değerlerin sınırlarını da yerleşik ayıp anlayışı belirler. Her toplumun kendine ait değerleri olduğu gibi bir de... ...bütün toplumların neredeyse ortaklaşa sahiplendikleri değerler... ...ve ayıp anlayışları bulunur. Şimdi e, yani... ...bütün gelişmiş ülkelerde de kazanan rakibi kutlamak vazgeçilmez bir kuraldır. Bunu yapmayan bir siyasetçi... ...sadece koltuğunu değil itibarını da kaybeder. Ve toplumsal değerler açısından itibar en önemli ölçülerden biridir. İtibar diyor... Ahmet Altan bizde toplumsal bir değer olmaktan çıkıyor. Bir yarışmayı, bir seçimi, bir maçı kaybetmek itibarını kaybetmekten daha büyük önem taşıyor. Kazanmak her şeyden daha önemli. Yani. Özellikle de futbol bu ülkenin gelecek nesillerinin değerler sisteminde bir kara delik yaratacak hale geldi diyor. Tabi sadece futbol değil ama bu spesifik örnekte bunu vermekte e, haklı Ahmet Altan. Ve büyük bir çarpılma değerler sistematiğini yok ediyor ve bir toplumun üstünde durması gereken ahlaki zemini çökerterek bütün toplumun ahlaki bir dağınıklığın içinde çalkalanmasına yol açıyor demiş. Yani işte bu biraz önce bizim de üzerinde durduğumuz çeşitli e, ayıp noktalarına e, değiniyor. İşte o, 30 yıl süren bir iç savaşta insanların ırklarının ...kimliklerinin en önemli parçalarından biri haline gelmesi yani Kürt meselesi... ...devletin Kürt sorununu ahlak ve adalet çerçevesinde çözememesi... ...sanırım değerler sistemini berhava eden en önemli nedenlerden biri oldu diyor. Türkiye'nin genç insanlarına tek başına kendi kimliğini oluşturacak imkanlar sunamamamız... ...onları eğitememiz, entelektüel ve estetik birikimler aktaramamamız... Bir meslek veremememizde onları kimliksiz bir halde bir boşluğa salmamıza yol açtı diyor. Ve böyle e, yani bugün futbolda her türlü itibarsızlığı göze alarak yenmenin itibar kazandıracağına inanılan bir aşamaya vardık. Geçen akşam bir utanç gecesi yaşandı diyor. Kupayı kazanan takıma kupasını veremediler. Stadın ışıklarını kapattılar, çimlerini suladılar. Fenerbahçe'nin yöneticileri ortadan kayboldu. Burada Fenerbahçe'li genç taraftarın, taraftarların saha dışında çıkardıkları olaylardan çok daha önemli olanı Fenerbahçe'nin kendi genç taraftarlarına örnek oluşturacak olan yöneticilerin tutumu demiş. Yani onların rakibi kutlayarak, alkışlayarak içleri acıdan kasılırken ve bunun üstesinden gelerek kupayı verecek bir gücü ve olgunluğu gösterememesi bütün genç taraftarları zehirleyecek ters bir itibar anlayışının yerleşmesinde de önemli bir rol oynuyor diyor yani toplumsal e, değerlerin temelini oluşturan önemli ölçütlerden biri bu bu temel çöküyor diyor e, o değerleri yeniden yaratmanın spor dünyasını bu çirkinlikten kurtarmanın önlemlerini almazsak arsızlığın utanmazlığın egemen olduğu bir toplum haline geleceğiz ki bu anlayış toplumun cüzlamıdır diye bitiriyor ...bu hastalığa yakalanan toplumun etleri... ...parça parça dökülürdü. Yani çok sayıda... ...özellikle internet... ...şey bu sosyal medyada... ...ne deniyordu ona... ...sosyal paylaşım... ...yani Twitter, Facebook gibi... ...sitelerde... ...internet üzerinden yazışmalarda... ...çok dikkate değer bir şey var. Böyle... ...tam da bu... Yani ...önce bizim... Seninle benim bahsettiğimiz, sonradan da Ahmet Altın'da bahsettiği haklı çıkma kaygısını gösteren çok sayıda çaba var. Peki niye sosyal medyadan bahsettiniz burada şimdi? Yani şey hani az önce gazetelere baktık ve gazetelerde yok mu kendi baktığı yere göre aynı kaygıyı ana akımda görmüyor muyuz? Var ama bize gelen bazı mektuplarda filan da e, hatta gazetelerin kendilerinde de ana akım medyada da ...sosyal medyaya... ...atıfla birçok... ...bak polis bilmem ne demiş... ...o da öyle yapmış aslında budur... ...diye bir... ...yoğun bir muğlak... ...dedikodu ortamı da büsbütün... ...körükleniyor... ...yani tamam bir tol bence, ...bence sorun e, o da değil yani... ...sosyal medya veya ana akım üzerinden... E, ...gelmesi... E, ...değil mesele... ...bana sorarsanız... ...benim gördüğüm ve bana ikrah ettiren durumu... Ee, bir e, taraf alma hemen her şeyden önce ve e, işte sizin söylemiş olduğunuz kendini oradan ayırarak temizleme e, yalnız halbuki, ben haklıyım yani. yalnız yani bir şiddet olgusu var iselleştirilen normalleştirilen normal kabul edilen e, bu benim tarafından geldiği zaman haklıdır mazlum şiddettir ki halbuki bilmiyoruz yani mazlumun şiddeti bayağı ağır oluyor aslında ee, o da Edward Said'in lafıydı. Yanlış hatırlamıyorsam bu arada. Ee, öte yandan bir de e, şöyle bir bakış açısı var. Ee, i̇şte alternatif yok. Bunun alternatifi yok maalesef. Ko cümleyi kuramadım sonuna ama Yani o, veririm. Tamamen yani bir etik... E evet krizin eşinde olduğumuzu kim birkaç kaç yıldan beri zaman zaman bu mikrofonlardan söylemeye çalışıyoruz. Yani başkasına yapılmasını istemediğin şeyi kendine de yaptırmayacaksın. Ya da tersi. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapılmasına hoş görmek. İkisi olur bence. Olur. Sizin, evet. sizin versiyon daha hoşuma bile gitti. <gülüyor> Aslında. Yani bu bir etik Haksa etik bu şeyin en temelidir. Yani şeye göz yumamazsın. Ne Ulu Dere'ye göz yumabilirsin, ne Behçet Oktay Özel Harekat Daire Başkanı Oktay'ın dosyasının kapatılmasına göz yumabilirsin. Bunlar seninle ilgili bir mesele değildir. Bu, bir de verilen tepkileri vermeden önce bir gece üstüne uyuyup vermek belki daha mantıklı olabiliyor. Uh taraf almadan önce sanıyorum. Çok önemli bir mesele. Son olarak belki bunu da kapatıyoruz ama e, çok ben e, şeye de katılıyorum. Yani gene de talihli e, saymak gerekiyor Türkiye'yi. Oradaki benzin istasyonlarından birisi büyük bir cehle, enerjiyle atılan şeyler gördüm televizyonda ve internetteki videolarda. Yani e, molotov kokteyli yani alevli şeyler polis arabaları devrilip meşaleler filan kullanılırken yani benzin e, e, istasyonunun alev alması halinde çok daha büyük vahim şeyler yaşanabilirdi. Neyse ucuz atlatılmış bu anlamda da ucuz atlatılmış sanılır ama bu e, anlayışla bundan sonra da ucuz atlatılamayacağı kesin gibi görünüyor. Çünkü bir Toplum dokusunda bir çözülme var. Yani illa bir şey aranıyor çünkü. Bunun ilginç örneklerinden bir diğeri de bugünkü Yeni Şafak Gazetesi'nin özel haberinde kanlı danıştay baskınını karartmakla suçlanan oyak güvenliğin kurduğu telekulak üstüyle büyük holding ve bankaları yakın takibe aldığı belirlenmiş. Eğer bu iddialar doğruysa Kamil Maman imzalı bir haber bu. Hakikaten bu da sürreel bir duruma. Sanayi casusluğu ve şantaj amacıyla dinlenen kuruluşlar arasında Koç, Sabancı ve Doğuş de varmış. Savcılık Genel Müdür Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında koca kulak. Oyak'ta neden böyle bir imkan var bir kere? Yani bir bağlantı kurabilir miyiz acaba? Elinde nasıl böyle imkan oluyor? Her şirkette birbirine öyle... Ee, yok, oraya... dinleyecek teknolojik donanım ve know-how bilgi birikimi yok herhalde OYAK bu işi yapıyor zaten yani neden yapıyor OYAK bu işi e çünkü en iyi askerler anlar diye düşünüyorlar herhalde fakat bu Hayır, çok... neden öyle bir e, soruları bayağı sokratik bir metot oldu ama kusura bakmayın çok <gülüyor> biliyorum can sıkıcı olabiliyor yeri geldiğinde e, askerlerin niye böyle bir teşebbüste e, payı var çünkü askerlerin ayrıcalıklı bir yeri var. De. De. Ee... Toplumda, oyakta, hatta hiç unutmadığım bir sözüdür şeyin bir sıfır hatayla çalışıyoruz. Onun için kârdayız demişti Coşkun Ulusoy. Genel müdür, CEO'su. Çünkü askeriye böyle çalışır diye de bütün millete bir şey vermişti. Hizaya getirme vermişti fakat ya ben burada biraz şey görüyorum açıkçası. Dev holdingleri A ve bankaları yasa dışı yollarla dinlemeye o, o, o oyağa haberi... ait bir e, ilkesizlik durumu değil bu. E, sevgili aviden bir alıntı yapayım. E, özlemiştim bu lafı da. Elinizde çekiç varsa her şeyi çivi görürsünüz diye çok derdi değil mi o? Evet. E, evet. Bir de ayıp derdi. Yani böyle bir, varsa, <gülüyor> böyle bir imkan varsa. Böyle bir imkan varsa. ...kullanmışlardır... ...Koç Holding, Sabancı Holding... ...Ziraat, Vakıflar Bankası... ...Halk Bankası, İş Bankası... ...Garanti ve Yapı Kredi Bankası'nı... ...dinleme ve izlemeye almışlar... ...bence Asrın... ...eğer doğruysa bu... ...hakikaten Asrın haberlerinden... ...bir tanesi olarak kapatış içinde... ...bize uygundur... Ya beni, e... oyak Gate şaşırtan belki de şaşırtmaması gerekir. Ben de o sinizm akımına kendimi kaptırıp dalgalar arasında boğulabilirim. E, bu gibi haberler çok sık geliyor işte. İntihar ettiği söylenen subaylar intihar etmeyip cinayete kurban gittiği çıkıyor ve bir değil böyle patır patır e, üçer beşer geliyor bu haberler. İşte oyak gekler çıkıyor. İşte işte en basitinden futbolda bile işte siyasi müdahalesinden tutunda abukluklar her türlü yaşanıyor ve her şey normal. Yani e, bir infial yaratmıyor bunlar. Yo başbakanın infiali var aslında. Bak dinlemek ister misin? Dün akşam da saray berabere kalmak suretiyle şampiyon oldu. Tebrik edeceksin, kutlayacaksın, alkışlayacaksın. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olabilirim ama ben tebrik ettim, tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Maçtan sonra her tarafı yakıp yıkmak, bütün polis araçlarını her şeyi devirmek bu nedir ya? Bunu biz terörde görüyoruz. Ama bu tribünlere terörü hakim kılmak isteyen zihniyeti de lanetliyorum. Burada geleceğiz, adeta eğleneceğiz, dinleneceğiz. Bunu yapmamız lazım. Ve ben bu noktada üzgünüm ve bu anlayışı telin ediyorum ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi baktığınız zaman iyi konuşmuş diyebilirsiniz hani işte e, tebrik edeceğiz falan filan ama e, bu zihniyet buraya gelirken bugün de hükümetin de rolü yok mu diye de insanın sorası geliyor e, 3 Temmuz'dan beri olan olayların. Bu nedir yahu diye şaşıracak kadar da olayları fark etmemiş olması biraz. Hayır yani 3 Temmuz'dan <gülüyor> beri ortamın nasıl gerildiği ortada yani e, bunda biraz hükümetin de e, sanki payı var. Federasyonun özelliği falan ama neydi UEFA ne, başkanı? Nesi federasyonun <gülüyor> özelliği? Neyse tüm bunların arasında bir haberimiz daha var. Bugün François Hollande şeyde Fransa'da yemin ediyor. Devlet başkanlığı yemin ediyor. Fransa'nın yeni devlet başkanı oluyor resmen. Böyle bir haberimiz var. Bu bana yine bir şey ifade etmiyor. Bugün çok yine sinik tarafından kalkmış diyebilirsiniz ama alakası yok. Hani umudu başka yerlerde, Occupy hareketinde, 15M hareketinde vesaire o gibi yerlerde e, görüyorum. Çünkü bugün gelinen noktada e, demokrasinin geldiği nokta hakikaten var olan şekliyle pek işler acısı bir durumda. Tek noktası, hükümete bırakalım falan gibi Şeyler tüm dünyada <gülüyor> yükselirken. Teknokrasya. Bu arada sorunun da bir cevabını buldum. Hangi sorumu? Hı, Çok sordum. E, bu Oyakçılar 2000 yılının başlarında Amerika'ya gidip siyahi bağlantılı bir şirketle görüşmeler yapmışlar. 2000-2003 yılları arasında milyonlarca dolarlık dinleme, izleme cihazı almışlar. Paraları varmış bastırmışlar parayı almışlar tamam mı? Ee, evet tabii onu kullanacak kapasite de olsa gerek. Evet, bu nedir ya? <gülüyor> diyorsunuz. Açık Gazete. Evet Açık Gazete'de şimdi bir kayıt dinleteceğiz size. Bir konuğumuz olacak Turhan Kayaoğlu ve Palme Olof Palme'nin Palme'nin İsveç'in e, efsanevi e, lideri, sosyal demokrat lideri. Olof Palme üzerine yazılmış bir Berggren tarafından yazılmış bir biyografi kitabının çevirmeni olarak bizim konuğumuz olacak Duran Kayaoğlu ve Türkiye'de hepimize de ne dersler ders düşebilir bu sosyal demokrasi. Bir çeşit tarih gibi okunacak bir kitabın üzerinde konuşma yapma fırsatı bulacağız. Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Ve bir konuğumuz var. Turhan ile beraberiz. Henrik Berggren'in Ulof Palme üzerine İsveç'in sosyal demokrat lideri, başbakan ve öldürülen Ulof Palme'nin e, biyografisi. Yayınlandı ve Türkçeyi de kazandıran Turhan Kayaoğlu var. Kendisi aynı zamanda yazar, romancı, çevirmenliğinin yanı sıra. Ee, onunla beraber bu kitap üzerinde daha doğrusu Ulof Palme'nin kişiliği ve Türkiye ve dünyanın diğer ülkeleri içinde ne ölçüde değer taşıdığını birazcık konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Turhan Bey. Hoş bulduk. Evet, bayağı hacimli bir kitap. Maalesef ben e, geç elime de geçti. E, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından yeni yayımlandı Türkiye'de. E, ancak biraz göz gezdirebildim. Fakat e, görüldüğü kadarıyla çok ciddi bir e, etraflı bir araştırmaya dayanıyor. Evet, Henrik Bergiren dört e, yılını vermiş bu kitabı hazırlamak için. E, ve dediğiniz gibi çok ciddi, kapsamlı bir araştırma. ...çalışması sonucunda... ...kitabı yazmış. Evet, şimdi bu... ...Uluf Palmi... ...tesadüfen de benim de... ...kişisel olarak... ...yakından... ...görme, izleme imkanı da... ...bulduğum bir... ...siyasetçi mi diyeyim artık... ...devlet adamı... ...daha çok uygun... geliyor belki de... ...aynı zamanda da tesadüflerin sonucu... Ailece de yani oğlumun da bir şekilde okul orada bulunduğumuz sırada kendisiyle bir derste karşılaşması ve hatta soru sorması evet. da mümkün olmuştu. Eve gelip evet. de bugün sunuşça gittik parlamentoya orada Palme diye bir adamla görüştük ben de soru sordum demişti yıllar evet. önce 82'de. Ben bir ayrıtı ile hemen araya gireyim Olof palme Milli Eğitim Bakanlığı yaptı ilk hükümetteki görevi buydu Eğitim sorunlarına olağanüstü önem veriyordu Çünkü yeni kuşakların İsveç'in geleceği olduğunu çok iyi bildiği için, ee, en iyi eğitim sistemini e, yaratmak için bir sürü reformlar yapmıştır. O yüzden öğrencilerle çok diyolo, diyaloğu vardı. Oğlunuz da bu diyaloglardan birinde demek ki. Evet. Müthiş etkilenmişti evet, zaten. Evet. Bunu çok doğal zannediyordu. <gülüyor> Zavallı evet, çocuk evet, benim evet. oğlum yani. E, çünkü Hemen elini kaldırıp sormuş o da tamam iyi şimdi bakalım cevaplandırmaya çalışayım falan diye uzun uzun anlatmış böyle bir evet. normalde her zaman böyle diyaloglar olmayacağını bilemeyecek kadar erken bir yaştaydı evet. o. Evet. Yani öyle bir hatıramız var. Evet yani bir başka anekdotta da burada kitapta da sizin de önsözde belirttiğinize benzer bir şey de orada rastladığım bir. İsveç'te yaşayan bir arkadaşımız da Gamlastan'da eski mahallede e, karşıdan karşıya geçerken haval havala etrafa bakarken diye kendisini anlatıyordu. Çarpmış birisine karşıdan gelene ve yere düşmüş. Adam pardon diyerek kaldırmış onu <gülüyor> özür dilemiş. Halbuki ben bendeydi diyor arkadaşımız evet. ve o da Palme'ymiş evet. mesela. Evet Palme Gamlastan'da oturuyordu. Çok mütevazi bir apartman dairesinde. Evet yani Türkiye ve hepimiz için çok önemli e, bazı ipuçları verecek tarzda yaşayan, düşünen ve siyaset evet. yapan bir adam. Biraz bunlar üzerinde konuşabilir miyiz? Gayet tabii. Benim de zaten e, kitabı çevirmemdeki e, başlıca amaç e, e, Türkiye'de e, Olaf Palme'nin e, e, bir politikacı olarak ve e, demokrasiyi, e, toplumun bütün hücrelerine sindirme e, hedefini adım adım uygulamış bir siyasetçi olması. Türkiye'mizin de e, malum e, demokrasi özürleri bir hayli fazla. O yüzden e, bu kitap e, özellikle siyasetçilerimizin bir demokrasi el kitabı e, evet. olması gerekir diye düşünüyorum. Yani esas e, olarak e, hem e, sosyal devlet kavramı üzerinde e, çığır açıcı değişmeler e, yaptı. Yani iç politikada, dış politikada da malum ta öğrenciliğinden beri işte yani Vietnam Savaşı'na karşı gösterilerde de yer almış. Evet. Ve bağımsız bir, yani İsveç'in çehresine hem iç hem de dış dünyada e, bambaşka bir kişilik... E, kazandırmış biri değil mi? Elbette elbette, elbette. Ee, Palme'nin özellikle dış e, politikada, uluslararası politikada çok büyük ağırlığı olmuş İsveçliler e, Palme öldükten sonra bunun farkına vardılar biz dediler e, pek önemsemedik Palme'nin e, değerini uluslararası politikadaki değerini gerçekten e, ee, geri dönüp şöyle bir bakarsak 1960'lar ve 70'ler e, Afrika'nın ve e, batılı emperyalist e, devletlerin e, büyük güçlerin e, sömürgülerini teker teker kaybettikleri bir dönemdir. 50'li 60'lı yıllar hatta 70'li yılların başına kadar. Bunların başında Afrika ülkeleri geliyor. E, ve uzak doğu ülkeleri. E, Palme bu ülkelerle e, dayanışma içine girip, bunları e, İsveç'in e, dış yardım e, fonlarından paralar aktarıp e, oralardaki bağımsızlık hareketlerini destekleyerek e, ve büyük güçlerle Sovyetler Birliği, e, Amerika başta olmak üzere e, çok e, uluslararası planda çok e, şiddetli tartışmalar yaparak e, bu e, bağımsızlık hareketlerini yürüten e, örgütleri destekleyerek bunların bağımsızlığına kavuşmasına e, çok büyük katkısı olmuş. Tek başına bir e, devlet alımı siyasetçi olarak dünyada e, çok önemli uluslararası dayanışmayı ve bağımsızlığı, o, halkların bağımsızlığını sağlamak konusunda e, başarılar elde etmiştir. Evet, yani... E... Birçok bakımdan benzersiz bir özelliği var. Yani <gülüyor> Nixon ve Kissinger gibi çok önemli savaş politikalarını da sürdüren insanlarla da ciddi mücadele yapıp bir üçüncü dünya içinde evet. önemli bir umut kaynağı olduğu gibi Belki bugün fazla değerlendirilmiyor ama iç politikada da özellikle bu 1980'lerden sonra tamamen unuturulan bu neoliberal denilen politikalarla işte Thatcher ve Reagan Amerika'da Reagan İngiltere, Britain, İngiltere'de Selçe'ın uyguladığı bu sosyal devletin hayatımızdan çekilmesi, ve buna karşılıkta işte amansız bir bencilliğe dayanan ve şirketlerin kapitalizminin ön plana geçtiği bir dönemde hatırlanmıyor ama şimdi çok İsveç'in bile çehresi o zaman bugün olduğundan çok farklıydı öyle değil elbette, mi? Elbette, elbette çok farklıydı. Ben dilerseniz çok kısa bir Lütfen. tarihi Lütfen. E, e, bir arka plan vereyim. Ee, İsveç malum çok e, küçük bir ülke e, ve kuzeyde bir ülke. E, tarım elverişli olmayan e, bir e, ülke. E, 1915'lere kadar dış göç vermiş, yoksulluktan ötürü dış göç vermiş bir ülke. E, i̇şçi sınıfının örgütlenmesi 1890'larda oluyor ve e, bin, Birinci Dünya Savaşı yıllarında e, ...bütün Batı Avrupa'da olduğu gibi e, İsveç'te de e, işçi sınıf hareketinde bölünmeler oluyor. İşte Bolşevikler, Benşevikler e, gibi bildiğimiz gibi. E, küçük bir grup ayrılıyor Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nden. E, Komünist Partisi'ni kuruyorlar. E, parti yoluna devam ediyor. Sendikal hareketle paralel olarak... E, çok sıkı işbirliği içinde sendikal örgütlenme parti örgütlenmesi. Ee, 1930'lara kadar gelindiğinde, e, ha şunu belirteyim hemen. 1930'lardan 70'lere kadar 44 yıl Sosyal Demokrat İşçi Partisi sürekli iktidarda, bu dünyada görülmemiş ya da bir tek İsveç'te e, olan Erneği, bir durum. Evet. evet bir sol parti 44 yıl kesintisiz olarak bir ülkede iktidar oluyor. Bunun verdiği elbette çok büyük avantajlar var. Ülke nüfusunu küçüklüğünde düşünebilir, düşünürsek dikkate alırsak e, sosyal planda ekonomik planda e, elbette ki bunun sonuçları olan kültürel e, planda e, reformlar yapma toplumu dönüştürme e, olanaklarını elde edebilmişler, Nüfusun azlığından ötürü laboratuvar gibi ülkeyi kullanarak bir laboratuvar çalışmaları yaparak kendilerini zaten biz sosyal mühendisleriz diye de tanıtır İsveçler biraz şaka yollu. E, 38'de e, işverenlerle e, e, işçi hareketi e, e, ünlü bir toplantı yapıyor aylarca süren e, bu toplantıda şu sonuç çıkıyor. E, biz diyorlar tarım ülkesi değiliz. Yoksul bir ülkeyiz. İşçiler ve işverenler. Sermaye emek birlikte pastayı büyüteceğiz ve bunu adil bir şekilde paylaşacağız. Büyük uzlaşma değil Büyük mi? Büyük uzlaşma evet. Konsensus denen evet, sözcük evet. burada ortaya çıkıyor. Bunun için endüstriye yatırım yapıyorlar. Tarım olmadığı için. endüstride dünyada Büyük ülkelerle, büyük endüstrilerle e, rekabet edebilmeleri için e, her şeyin en iyisini yapma. Ancak tek şansları bu. Her şeyin en iyisini üreterek e, rekabet etme ve gelir sağlama. Bunu başarıyorlar. Bunu başarıyorlar ve bu konsensus e, toplantısında e, hala bugün de geçerli olan... E, o zamanlar e, düşlenebilemeyecek kadar e, önemli kazanımlar elde ediyor işçi sınıfı. E, ücretsiz, annelik, e, iş, iş güvencisi, işveren kapısını estiği gibi işten atamıyor işçileri. Daha bir sürü e, yıllık izin, çocuk izni vesaire gibi bir sürü... E, İşçi sınıfını güvence altına alan, e, e, devrim niteliğinde e, sonuçlar yaratan bir toplantı bu. 938'deki toplantı. Bundan sonraki dönemde e, sosyal devlet oluşturma, 2. Dünya Savaşı, e, savaş sonrası dönemlerde sosyal devleti oluşturma yani... E, sağlık hizmetlerinin e, topluma yayılması, ücretsiz olarak eğitimin e, yayılması ve konut seferberliği. E, e, buna halk evi Evet şimdi e, onu diyoruz. soracaktım. Evet, ben de, bu İsveç'e özgü bir kavram halk evi. E, per Albin Alson, e, Hanson, 3 e, önceki e, sosyal demokrat lider, Parme'den e, önceki, 3. Üç, e, kuşak önceki diyelim. E, ...onun yarattığı, e, geliştirdiği bir kavram bu... ...İsveç Halk Evi... E, ...bunda şunu kastediyordu... ...Per Albin Hanson... E, ...bizim halkımız... ...her hanede... E, e, ...insani şartlar altında... ...yaşayabilecek düzeye... E, ...gelecektir... ...yani aç kalmayacaktır... E, ...çocukları eğitim görecektir... E, her, ...her birinin kapısını sokacağı... ...bir konut olacakları... ...ısınmasını sağlayacaktır vesaire vesaire. Ve e, gurur duyacaktır. Ben bu e, ülkenin bir e, ferdiyim. Bunu, e, bu halk evi kavramı e, e, politikada e, sağcı e, muhafazakar partiler tarafından bile e, benimseniyor. E, ulusal politika haline geliyor. Bu sosyal, toplumun sosyalleştirmesi sağlanıyor. 1960'lara gelindiğinde e, ekonomik e, e, refah toplumuna e, geçilmesi e, aşamasına geliyor e, 44 yıllık iktarı boyunca aşama aşama e, toplum, e, toplumu değiştirip dönüştürücü hep ileriye götürücü reformlar yapıyoruz reformlar, evet. <gülüyor> Palme döneminde ise e, ekonomik eşitlik e, sağlanıyor e, e, güçlü bir e, toplum yaratma e, e, temel hedef haline geliyor Bundan şu kastediliyor: e, Biz devleti kullanarak, e, devletin e, toplumdan e, vergiler kanalıyla ve devlet e, endüstri kurumlarının sağladığı kazançlar kanalıyla e, toplumda reformları gerçekleştireceğiz ve e, bireyin bireyin e, bağımsızlaşmasını sağlayacağız, ekonomik bağımsızlaşmasını, sosyal kültürel bağımsızlaşmasını sağlayacağız. Yani e, bizim toplumumuzda olduğu gibi e, bir işimizi yaptırmak için başkalarına e, ma, e, yardımına ihtiyaç kalmadan herkes e, işini e, yapabilecek, böyle bir düzeye toplumu çıkartmak. E, e, kadın kocasına ekonomik olarak bağımlı olmayacak. Ee, çocuklar anne babalarına e, ekonomik ve diğer konularda bağımlı olmayacak akrabalara ya da komşulara e, siyasetçilere bir takım işlerini yaptırmak için doktor vesaire falan gibi tanıdığını tanıdığını bu, bu ihtiyacını duymayacak ee, insanın temel ihtiyaçlarını e, hep başkaları tarafından çözümlemeye çalıştığı o bakımdan ilişkilerini bir bakıma e, çıkara dayalı olarak Kurmak zorunda kaldığı o sistemi yıkıp devlet e, kanalıyla temel ihtiyaçlarının hepsini karşılamak. Böylece e, bireyi, e, bireyin kişiliğini güçlendirmek ve e, kendini gerçekleştirmesini sağlamak. Hayatla e, barışık olarak ve e, e, hayatını dilediği gibi kurma olanaklarını sağlamak. Evet. Ve bunu devleti kullanarak yapmak. Yani e, devlet... ...bireyin kendini gerçekleştirmesi için bir araç olarak kullanıyor. Palme'nin e, büyük başarısı burada bana göre. E, biz gençliğimizde e, Marksist hareketler içinde e, e, ideolojik tartışmalar yaparken... E, ...bireyin özgürleşmesi elbette temel e, hedef. E, bireyin insan gibi yaşaması, emeğinin özgürleşmesi... Bunu ancak sınıf mücadelesi yoluyla ve kanlı bir şekilde yani burjuvazi şiddet, iktidarı çekmek. vermeyeceği için kendi rızasıyla zorla ele alacak. Bu da de devrim yoluyla dediğiniz gibi şiddet kullanarak yapılacak idi. Ve ondan sonra bir sosyalist devlet kurulup sınıfsız topluma ulaşılacak idi. Ve birey ancak kendini o zaman gerçekleştirebilecekti. Palme bunu... Tabii e, başta dediğim gibi nüfusun küçük olması, laboratuvar çalışmalarına elverişli bir e, ortam olması, 44 yıllık iktidar deneyini e, ne, hesaba katarsak, ekonominin de güçlü olmasıyla birlikte e, şeysiz, e, devrime e, sınıf mücadelesi e, gitmeden, tabii sınıf mücadelesi devam ediyor, Onu, o, o anlamda e, e, yani silahlı ya da şiddete dayalı şiddete yapacağız. Değil, evet. Evet. Ona gitmeden e, adım adım sınıf mücadelesini e, reformlar kanalıyla gerçekleştiriyor. E, mesela kadın e, kadın erkek cinsiyet eşitliği iş hayatında ve toplumda e, bunu vergi reformu kanalıyla e, çok bilinçli bir şekilde e, palme gerçekleştiriyor. Yani bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde kadın erkek eşitliğini, cinsiyet eşitliğini vergi reformuyla, Sağlamak kimsenin aklına gelmez. Yani biz kadınlar ki eşit diyelim, bunu nasıl yapalım derken vergi reformu kullanmak kimsenin aklına gelmez. Ee, orada tabii onun e, koşulları da var elbette, ee, geleneksel e, ekonomik hayatta. Ee, böylece Palme gelindiğinde, sosyal demokrat hareket, Palme'nin başbakanlık dönemine gelindiğinde. Ee, bir takım aşamaları zaten geçmiş. Evet da. yani bu geniş bir evet. reform zincirinin evet. ortasında bir halkada ama çok kuvvetli bir halkayı da kendisi oluşturuyor evet. galiba. Yani refah toplumu kurulmuş oluyor Palme'ye gelene kadar. Palme'nin katkısı e, refah toplumundaki e, devleti daha da güçlendirerek e, devletin olanaklarını bireylerin özgürlüğüne, bağımsızlaşmasına e, seferber etmek. Ve e, kadın erkek eşitliğini cinsiyet eşitliğini sağlamak. E, Palme'nin büyük katkısı bu. Evet eşitlikçi bu bir evet, toplumu eşitlikçi. çok evet. daha güçlü hale getiriyor. Peki e, burada bu noktada ilginç olan şeylerden bir tanesi de e, bugün İsveç'te ve bütün dünyadaki gelişmiş dediğimiz yani zengin ülkelerde Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa Birliği'nin chest ülkelerinde gördüğümüz şey Avrupa ülkelerinde bundan farklı bir çizgiye geçindi ve yani neoliberal bir çeşit darbe karşı devrim gibi bir şey yapılmış oldu. Bu durumda İsveç'in de şimdiki yöneticileri açısından bakıldığında pek Palmen'in izinden gittikleri söylenemez değil mi? Biraz bu kontrast üzerinde de konuşabilir miyiz? Elbette. Şimdi sanırım bunun kökleri Berlin duvarının yıkılmasına, sosyalist sistemin yıkılmasına dayanıyor. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dünya solu bir bocalama dönemine girdi ve ideolojik açmazlar içinde kendini hissetti. Sosyal demokrat partilere de Avrupa'daki büyük geleneksel İngiltere'de, Almanya'da özellikle ve İsveç'te, İskandinav ülkelerindeki ve Avusturya büyük gere, tarihi gerekli olan sosyal demokrat partilerde ideolojik zeminlerini kaybettiler. Bir yandan Avrupa Birliği'nin giderek büyümesi, gelişmesi. ...Amerika'ya ve Çin'e... Japonya'ya karşı bir e, ekonomik iktidar... ...orta ve giderek de... ...politik iktidar e, alternatifi olması... E, ...Avrupa Birliği'ne üye ülkeler... ...arasındaki... E, ...eşitliğin... ...sağlanması... ...biz de işte e, Avrupa Birliği'ne... E, ...uyum yasaları çıkartıyoruz... ...eşit olmak evet. için... <gülüyor> ...ekonomik planda... E, e, ...siyasi planda... E, ve toplumun e, diğer kurumları e, da da e, aynı e, standartlara ulaşmak için bu uyum yasalarını çıkartıyoruz. Avrupa Birliği'nin bütün üyeleri bileşik kaplar gibi e, aynı seviyeye getiriliyorlar. İsveç Avrupa Birliği'ne üye olduğunda 94'te e, İsveç'in standartları e, Avrupa Birliği'nin standartlarından ha, çok yüksekti. Üstünde, evet, çok <gülüyor> Böylece e, örneğin e, İsveç e, tam istihdamı sağlamış yeryüzünde e, Keynesen e, anlamda. Ekonomide anlamda tek ülkeydi. İşsizlik oranı %0 yani belki %1000'de 1.1 gibi bir şeydi. Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra e, İsveç'te işsizlik %7'lere falan çıktı. E, i̇nsanlar e, şaşkınlıktan yani ne yapacaklarını bilemediler. Ve e, çok ciddi e, böyle şok e, dalgaları yaşandı İsveç'te. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükseldi. Ve e, o sosyal demokrasinin 44 yıl boyunca ehlileştirdiği kapitalizm birden vahşileşti. Vahşileşti ve... E, ama bütün dünyada da sanıyorum bu işte evet, evet. akım vardı yani evet. deregülasyon diye yani Palme'nin biraz önce bu arada dinleyicilere de şeyi bir kez daha hatırlatalım. Henrik Berggren'in Ulf Palme ya da Ulf mı okunuyor? Olof. Olof Olof Palme Palme'nin biyografisini çeviren Turhan Kayaoğlu ile birlikte. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından yeni yayınlandı Türkiye'de. Onu konuşuyoruz ama tabii kitaptan çok e, kitaba, e, kitabın konusunu oluşturan devlet adamı kimliğiyle, iç ve dış politikalarıyla ve sosyal demokrat kimliğiyle Palme'nin e, günümüze olan etkilerini konuşuyoruz. Evet yani bu deregülasyona da gittiği için e, tam tersi yani Palme'nin ve o tip sosyal demokrat hareketin öngördüğü her şeyin hemen hemen tersine, tersine bir e, evet gelişme başladı. Özelleştirmeler tabii bunun pratikteki evet, yansıması. Sağlık özellikle sağlık sistemi özelleştirildi ki e, e, İsveç halkı e, bundan hiç de memnun değil. Son yıllarda skandallar üzerine skandallar e, oluyor. E, sağlık hizmetleri konusunda. E, bu özel şirketler hastanelerin yönetimini devralan ee, ...aşırı karlar e, gütmek için e, olmadık şeyler yapıyorlar. İsveç halkı buna alışık değil. O yüzden e, sanırım e, önümüzdeki seçimlerde sosyal demokratlar tekrar iktidara gelecektir. E, şimdi e, iktidarda bir e, sağ koalisyon var. E, bu sağ koalisyon e, dediğim gibi... E, u vahşi bir e, kapitalist uygulamaya e, yöneldi. Daha doğrusu özel sektörü e, e, şey gibi av köpekleri gibi e, toplumun üzerine saldırdı. Her alanda, her konuda e, kar kargar peşinde koşuyorlar. İsveç halkı buna alışık değil e, ve e, Sosyal Demokrat İşçi Partisi şeyini kaybettiği için ideolojik zeminini kaybettiği için yeni bir şeyler üretip halka yeni bir şeyler söyleyemediği için bu sağ koalisyon kurulmuştu ama halk şimdi o sağ koalisyonun ne yaptığını gördü ve sanırım önümüzdeki seçimlerde tekrar sosyal demokratlara oy verip onları iktidara getirip biraz toplumun durağınlaşması rahata kavuşmasını sağlayacaklar. Evet o zaman belki de e, Olof Palme'nin değerini de daha e, derinlemesine Elbette. kavrayacak hatırlayacaklardır Elbette. herhalde. Siz demin değindiniz e, Olof Palme kitabı e, tabi bir biyografi kitabı e, olarak e, hazırlanmış ama biz e, Türkler için özellikle ve diğer e, dillere de çevrildi birçok dile çevrildi. Ee, arka planda bir yandan o anlatılırken çocukluğundan işte gençlik yılları filan siyaset adamı olduğu süreç içinde bir yandan da 1900 başlarından bu yana hem İsveç'teki politik hayatı, siyaset kültürünü görüyoruz, e, politik gelişmeleri görüyoruz hem de Batı Avrupa'daki. E, siyasi gelişmeleri görüyoruz. Yani bir siyasi tarih hitabı. Gibi, evet, demokrasi kültürünün Demo evet. evrimini de yani sosyal evet. demokrasi denirken çok önemli tabii. Yani insanların e, sizin de söylediğiniz gibi bireylerin kendilerini gerçekleştirmesi ancak e, kendi kaderlerini de belirleyebilecekleri bir demokrasi sistemi içinde gerçekleşebileceği için tabii bunun parlak örneklerini taşıyor. Belki bir iki kelimeyle de bitirirken e, öldürülmesi bir suikast sonucu, ondan da e, bahsetmemizde e, yarar olabilir yani. Evet. Şimdi öldürülmesi tabii büyük bir trajedi. İsveç e, dünyadaki en e, örnek açık toplum, sivil toplum idi. 200 yıl savaşmamış bir toplum idi. Şiddetten çok uzak bir toplum idi. E, Parmen'in bir gece yarısı e, karısıyla birlikte sinemadan çıkıp evine giderken sokakta arkadan birisinin gelip iki kurşunla öldürülmesi e, Çok korkunç ol. bir şey. E, bunun e, Bu travmayı İsveç halkı yıllarca yaşadı. Hala yaşıyorlar. E, Ko kor Palme... Korumalarına da izin vermiş. Evet galiba. evet. Değil mi? Öyle. Tabii, korumalarına izin vermişti. E, ben İsveç'e ilk gittiğim yıllarda 80 başlarında. Karşıdan bisikletle gelen bir kadın, önümüzden e, e, kot pantolonla yürüyen bir adamı gösteriyordu arkadaşlarım. İşte bak bu bilmem ne bakanı, bu bilmem ne bakanı diyorlardı. E, e, siyaset e, insanları e, toplumun e, sıradan insanlarıydı. Bizdeki gibi böyle etraflığında e, bir yıl korumayla falan e, dolaşan insanlar yani. değillerdi. Palmen'in öldürülmesi... E, Ardında henüz katili ortaya çıkarılmadı bir alkolik, narkoman, meczup bir tipin öldürdüğüne karar kılındı. Kanıtlanmadı. Evet. Yani özellikle bugün karar kılındı. O adam hapse atıldı falan. Sonra yeterli deliller olmadığı için yüksek mahkeme serbest bıraktı. Ve adam bir süre sonra da öldü. E, büyük kısmı İsveç halkının rahatlığı. Oh be dediler yani. Katil döldü. Bu iş kapandı. Ama e, bana göre katil e, o değil. O kadar e, basit bir şey değil. E, ben çok daha büyük uluslararası e, e, çıkar ilişkilerinin e, bu cinayetin ardında olduğunu tahmin ediyorum. Tabi bunlar tahmin. E, Olof Palme e, çok kişiyi kızdıran ...çok e, hem e, iç politikada hem dış politikada çok e, güçlü kişiliği olan ve e, hem çok sevilen hem de e, kızılan bir insandı. Özellikle dış politikada da düşmanları e, vardı. Bir e, şey olarak ölümü e, öyle devam edecek sanıyorum bir sır olarak. Evet arkasından da tabii sonraki yıllarda bir de Anna Lintin de gene öldürülmesi gibi evet. bir trajedide buna eklendi tabii. Evet. İşte, evet efendim. Evet. Evet bu çok çok teşekkür ederiz vallahi. Yani hacimli ama son derece öğretici dediğim gibi Üstelik de kolay okunan. Bir evet. kitap yani bayağı bir tarih kitabı gibi dediğiniz gibi aynı zamanda da bir polisiyet adı da evet. var risalet adı da hacmine rağmen. Yani Türkiye'de de bizim de dinleyicilerimizde de ve bütün bu konularla siyaset ve sosyal hayatla ilgilenen pek çok insan için de önemli bir birçok ipucu hatta ipucu ötesinde ders nitelinde şeyler veren bir kitap Henrik Berggren. Duran Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ee, ben sadece şunu ekleyeyim. Ee, zaten söylediniz ama e, demokrasi Türkiye'mizde e, kurumlaşmış değil henüz. Topluma e, yayılmış değil. Yani bireyin Dünyaya bakışında Topluma bakışında Demokrasinin yeri pek az Bu kitap Okuyanlara Demokrasinin Hem bir toplumsal Bir yandan toplumsal bir kavram Olgu iken bir yandan da bireysel bir Değer, değer olduğunu Göstermesi açısından çok yararlı bir kitap Evet çok teşekkür ederiz Turhan Kayaoğlu Olaf Palme Henrik Berggren'in Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan nemlenen kitabı üzerinde konuştuk. Evet bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programının da sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. E, ayrılmadan önce bir de hatırlatma yapalım yarın e, bu saatte bir yeni programımız başlıyor. Sivil Anayasa, Riskler ve Olasılıklar adını taşıyor. İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman'la, e, Ben Deniz Ömer Madra, Mithat Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay'ın da e, konuk olarak bulundukları bir dizi yani yalnız konuk değil katılımcı olarak bu meseleleri eline boyuna. Evet biraz farklı bir program formatı normalde yani normalde hazırlayan sunan diyoruz ama bu sefer hazırlayanlar olarak söyledik çünkü bir yuvarlak masa toplantısı formatında biraz benzer bir formatta gerçekleşen bir önemli evet hazır, anayasa hazırlıkları tam biraz ivme kazandı kazandığı sırada böyle bir program dizisini sokuyoruz. 8 hafta boyunca saat 10'da Çarşamba günleri ondan itibaren dinleme imkanınız olacak. Yarınki başlangıçta önemli sanıyorum çünkü başkanlık rejimi konu değil mi? Evet, başkanlık rejimi. Evet. Min e, Anayasa çalışmalarının ne ölçüde etkilediği e, negatif etkile, etkilerinin olup olmayacağı konusunda ilk iki program aslında o, o şekilde gidecek. O da güncelliği bu anlamda yakalıyor denebilir. Evet bu şekilde de programı tamamlıyoruz. Lenny Welch'in doğum günü. Amerikalı e, bir şarkıcı. Rhythm ve blues jenrında. Lenny Welch 31 Mayıs 1938 doğumlu. Ve onun e, en e, ünlü parçalarından birini çalarak bitiriyoruz. Since I fell for you. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. When you just give love And never get love, you'd better let love depart, I know it's so, and yet I know I can. I fell for you Well it's too bad and it's too sad